Valla soruları sorulara başlayayım. Arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz hocam. Siz de hoş geldiniz. Sefa gördük e, kardeşim. Işte her hafta biz gençler adına soruyoruz diye çeşitli hocalarımızı, bize Allah razı olsun yol gösteren, yol gösteren hocalarımızı konuk olarak alıyoruz. Bu hafta da sağolsun kırmadı. Yoğun makine rağmen böyle davetimizi de kabul etti. Kerem hocam geldi. E, hocam şimdi müsaitseniz sizi biraz sıkıştıracak sorular soralım. <gülüyor> Elbette kardeşim. Elimizden geleni yaparız. Merhaba hocam, hocam şimdi yaşınız çok böyle büyük değil ama bu soru böyle nasıl sorulur size gençlerle irtibatınız nasıldır? Biraz daha yaşlılarınız diyelim veya hocam onlarla bağınız, kuvvetiniz böyle samimiyetiniz nasıl böyle gerçekleşiyor? Onla beraber bir de gözlerinizdeki değer nedir hocam gençlerin? Kardeşim yaşım aslında 42 evet 33 gösteriyorum çok fit, <gülüyor> genç ve karizmatik görünüyor olabilirim doğru. <gülüyor> <gülüyor> yaşım, yaşım 42 kardeşim ee, özellikle hizmetinde öne aldığım insanlar, daha çok özen gösterdiğim, üstüne durduğum insanlar, gençler. Neden? Muhammed Aleyhisselam'ın usulü bu. Efendimiz Aleyhisselam, İslam'ı dünya yaymak istediği zaman ashabu ı kurdu. Ashabu ı Suffa, Efendimiz Aleyhisselam'ın yattığı yerin tam arkasında. Ravza-i Mutahharaya gitmiş olan insanlar, kabrinin tam arkasında bir ufak bir, bir yer olduğunu görürler. Orada genç sahabileri, özellikle genç sahabileri orada tutardı. Bütün ihtiyaçlarını, giyimlerini, yemeklerini kendisine gelen zekat ve sadakadan... Karşılardı. Onların tek işi var. Muhammed Aleyhisselam'la mümkün olduğu kadar fazla zaman geçirmek. Ondan ilim öğrenmek. Öğrendikleri ilimleri insanlara ücretsiz bir şekilde aktarmak. Dolayısıyla hep gençleri seçti. Zekası en kuvvetli olanları, odaklanması en iyi olanları seçti. Musab bin Umeyr gibi, Enes bin Malik gibi. Allah o ikisinden razı olsun. Bunlar gibi önderleri, öncüleri seçti. Onların üzerine titredi. Ve bu dini bütün dünyaya yaymayı başardı. Bu Muhammed Aleyhisselam usulü. Dolayısıyla biz İslam davetçilerinin de önceliği hep gençler olması lazım. Özellikle 18 ve 40 yaş arası. Hafızanın en diri olduğu zamanlarda insanlar kendilerini çok daha fazla bu işe verebilirler. Bu insanların üstüne diğerlerinden, 40 ve üzerinden daha fazla ihtimam ve özen göstermemiz lazım ki faydamız olabilsin. Öğrettiklerimizi insanlara aktarsınlar. Bundan sebep biz de gençlerin üzerinde çok daha fazla duruyoruz. Sohbetlerimize gelen insanlar için de gençlere karşı çok daha fazla ihtimam gösteriyoruz. Bizim usulümüzü devam ettirmeye gerektiğini söylüyoruz. Ben fark ettim zaten hocam. Dünden beri Kerem hoca gelecek dediğimde hep genç ya. Hiç gençler böyle bir yazmadı maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir ya, sosyal medyayı falan çok <gülüyor> aktif kullanıyorlar Cenk kardeşim. İhtiyarlar işte 45-50'den sonra pek kullanmıyorlar sosyal medyayı. Pek bilmiyorlar. Ama genç nesil çok iyi bildiği için sosyal medyaya girdiği zaman da 3-5 tane hoca öne çıkıyor. Bunlar çok hizmet yaptığı için, çok sohbet kayıtlarını oraya yaydıkları için en çok bizim gibi insanları seviyorlar. Bir de onlara hitap edeceği, spiritüel kolay anlaşılabilir, iyi örneklendirmeler verdiğimiz için bizi her yerde görmek istiyorlar. Siz de bizi bundan dolayı davet ettiniz herhalde. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah hocam. Hem sevdiğimiz için hem de bundan da çok böyle bir davet etmek istemiştik. Bir de hocam şunu da sorayım. Madem gençlerle konu açıldık. Yani yaşınız da 42'miş. yani ee, Daha gençsiniz hocam da. 20 yaşındaki Kerem Önder'e ne tavsiye etmek isterdiniz? Şu an karşınızda asıldınız o ne demek isterdiniz? Allah zor zor soru sordun kardeşim. Helal Ona derdim ki Kerem Kerem kardeş bak git babanla konuş yaptığın iş neyse o işi bir sene boyunca yapmayacağını söyle yerine ne yapacaksın oğlum dediğinde diyeceksin ki bir yıl boyunca Timurtaş hocam İstanbul içinde nereye bağlasa giderse. Ben de peşinden ayakkabılarını taşımak için, not kağıtlarını, kayıt, teyip kayıtlarını taşımak için yanında hizmetçi olarak gideceğim baba. Bana müsaade et. Bir sene boyunca o hangi camiye vaaz vermeye giderse ben de oraya gitmek istiyorum derdim. Çok güzel. Bunu, bunu kaçırmamak için babamdan bunu isterdim çünkü Timurtaş Hoca benim vaiz olmamın en büyük sebebidir. Hayatımda tek bir kere onun vaazını canlı olarak izleyebildim. Orada zaten Allah'ıma dua ettim. Allah'ım bana böyle binlerce insana hitap etmeyi nasip et diye dua ettim. Çok etkilenmiştim onun vaazından. Çok tesirli, çok ihlaslı bir adam olduğu her tarafından belliydi. Yani vaazı verirken tamamıyla anlattığı şeylere kalben ve ruhen iman etmiş bir adam. Kesinlikle. İz, i̇zleyen bir adam bunu kesin, kesin olarak görüyordu. Kesinlikle. Dolayısıyla. Ha, Dolayısıyla bundan dolayı ben e, onun vaazlarında daha çok bulunmayı isterdim. Tek bir kere bulunabildim. Eğer son bir senesinde, ben 20-21 yaşlarındayken o vefat etti. Son bir senesinde her vaazında olsaydım, Kendimi çok daha fazla geliştirebilirdim. Çok, ondan öğrenecek çok daha fazla şeyim vardı. Yani mesela sohbetlerimi izleyen kardeşler, bizi bilen kardeşler usulümüzün bir ya da iki ayeti kelimeyi almak ve onun tefsirini yapmak olduğunu görürler. Tefsiri kelime kelime, kelime tefsiri yapıyorum. Hı. Bir kelime söylüyorum. Ayağımın bir tanesi Kur'an ayeti üzerinde duruyor. Diğer ayağımla bütün Avrupa'yı, bütün Batı'yı, bütün dünyayı dolaşıyorum. Bilimsel delilleri falan konuşuyorum. Menkıbe anlatıyorum, hadis söylüyorum ama ayağımın bir tanesi kelime de duruyor. Sabit. Bu usul Timur Timurtaş hocanımsa söyle. Sabit bir şekilde duruyor. Yani daha fazla yanında durmayı isterdim Kerem kardeşe. 20 yaşındaki Kerem kardeşe bunu tavsiye ederdim. Ben üsbunuzdan zaten biraz benzerlik bir bağ kurmuştum Timurtaş hocayla. Şimdi anlaşıldığımı yazacağım. Benim de kendisine ömrüm yani yetmedi. O şey vefat ettiği yıldan birkaç yıl evveldi o ama hanımımın sağ olsun annem gibidir. Ben onun çektiği eziyetleri, işkenceleri bizzat onun ağzından duyunca o samimiyetin neye bağlı olduğunu anlamış oldum hocam. Gerçekten yani Allah rahmet eylesin buradan. Amin. E, Amin. Hocam. Çok sağ ol kardeşim. İnşallah bizim de akıbetimiz onun gibi böyle kürsülerle geçer hocam. Sizle i̇nşallah beraber. kardeşim inşallah. Eyvallah. Bir daha hocam bir şey sorayım size. Asıl soruları geçmeden şunu da ben merak ediyorum. Şimdi genel itibariyle kafalardaki profillerdeki hocalar malum. Bir de bunun dışında pek bir spor yapım hocalarımız yok. Benim de çok siftahım var ama besmeleği çektim de Hamdi'ye çabuk geldi. <gülüyor> Ben beceremem. Geçen bir yaptım, kırdım. Elim ayağım yamuk kaldı hocam. E şimdi sizin de bir şey oldu. Eee tekvando geçmişiniz var ki hakikaten çünkü e, efendim zaten, zaten sen böyle düşüm bilmiyorum e, sizden değildir. E şimdi bu konuda hem nasıl başladı? Bir de arada askerde bir tane yamut muşsunuz geçen. <gülüyor> o sizi hatırlamıyorsunuz e, sen... hocam. O benim pişmanlığımdır. Evet. Şimdi e, sanıyorum 15'e de 16 yaşındayken eee hatip lisesinde e, aldığım ilmin birçok bölümünü İmam Hatip Lisesi'nde aldım. Arapçayı orada gördüm. Tefsiri Fıkhı ilk olarak orada gördüm. Fıkı daha önce Frankos'unda görmüştüm ama tefsiri ve Arapçayı İmam Hatip'te gördüm. Allah hocalarından razı olsun. Orada öğrendiğim bir ilim de değil mi? Uzak Doğu Dövüş Sanatları. 15'e zaten 15'e 16'ya gelinceye kadar dövüş filmleri, uzak doğu dövüş filmleri çok yaygında Türkiye'de. Biz de bu filmleri izleye izleye ya benim ben de bunu yapmam lazım. Ben vücudum eğilimli ve bu işi çok seviyorum. Estetik hareketler yapmayı çok seviyorum. Benim de bu işi yapmam lazım deyince İmam e bir hoca geleceğini duydum. Hemen kaydımı yaptırdım ve orada başladım. 4-5 sene kadar yaptım o işi. Siyah kuşak bir birden aldık elhamdülillah. Yani İnanmış. hocalık sayımızı birden ikiye çıkarttık. Hem tekvanda hocalığı hem din hocalığı. İkisi de bizden var. Askerdeki meseleye gelince o benim pişmanlığımdır. Tövbe ettim. Kardeşimden de helallik istedim. Yanlış bir şey yaptı evet. İnancıma karşı alayvari tavırlarda bulundu. Benim orada daha olgun hareket etmem gerekiyordu, daha sabırlı hareket etmem gerekiyordu. Yaptığı suçu rütbelilere bildirmem gerekiyordu ama fevri davrandım. Öfkeme yenik düştüm ve kendisine yaptığım bir hamleyle, bir vuruş tekniğiyle tek gözünü patlatmış olduk. Üç ay daha fazla askerlik yapma ihtimalim olacaktı ama rütbeliler bizi çok sevdiği için sağolsunlar. Araya girdiler bu asker kardeşler aramızı yaptılar ve şikayet etmediler. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor senin de zikettiğin gibi. Kuvvetli mümini Allah zayıf müminden daha çok sever. Bu hem mali olarak hem imani olarak kalbi olarak daha kuvvetli olanı sever. Hem de fiziki olarak kendisine bakan, yediğine içtiğine dikkat eden, sporunu yapan Muhammed Aleyhisselam en iyi sporculardan bir tanesidir. Evet. Güreş yapıyor, biniciliği var, ok atması var. Yüzmesi var, koşusu var. Bakın 5 tane spor. Efendimiz Aleyhisselam tam bir sporcu. Sen şimdi diyorsun ki ben onun ümmetiyim, sünnetine çok bağlıyım ama bir metre göbeğim var. Böyle iş olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Burası bağlık. Demek ki spor konusunda eksikliğim var. İlmi olarak kendini geliştiriyor olabilirsin. Ama Muhammed Aleyhisselam spor sünnetine karşı zayıfsın kardeşim. Bunu da yapman lazım. Her sabah kalktığımda sorulardan önce yaptığım şey, yarım saat egzersiz. Mekik, şinal, yumruk, tekme, çökmek, kalkma, dambıllarla çalışma. Yarım saat bir spormu yapıyorum. Ondan sonra fiziki olarak yorgun olsam bile hemen geçiyorum koltuğuma uzanıyorum. Hanımım kahvaltıyı hazırlarken ben gelen sualleri cevaplamaya başlıyorum. Aşağı yukarı 100-200 arası sual geliyor. Her sabah onları cevaplamadan kahvaltıya oturmam. Hak etmemişim anlamına geliyor benim nazarımda. Önce sualleri cevapla. Ondan sonra kahvaltıya oturup hak ederek yemeğini ye diyorum Cenk kardeşim. Eyvallah. Ya, bu spor ile mu? usta ben biraz size örnek almam lazım. Geçen deprem oldu İzmir. Dedim bari biraz kafayı dağıtayım spor yapayım da. Cimnastik hareketleri yaparken kafamı ensemin arkasına koydum ve kilitlenip kaldım. Yarım saniye. O, şey o zaman şey yani çok paslanmışsın. Evet, evet. Uzun zamandan beri egzersiz yapmamışsın. Bu neye benziyor? Halı sahaya gidiyorsun. Fakat iki seneden beri halı sahada hiç top oynamamışsın. İki yıl sonra Halı Saha'ya gittiğin zaman bir maç yapıyorsun. Bir hafta boyunca bütün kasların ağrımaya başlıyor. Hamlaşmış vücut. Senin durumunda biraz buna benziyor. Ben biraz hocam öyle bir enerji de gittim. Böyle yarım saat kaldığım şeydeki gibi. Yüzüklerin Efendisi diyor ya, böyle. <gülüyor> Gondol gibi ne bileyim. Onun gibi da. Neyse elhamdülillah sonradan kurtulduk. Ama yanlış alana geçeceğim inşallah. Bu konuda... İnşallah kardeşim. Allah sana istikrar versin. Amin Allah razı olsun. Hocam çünkü çok geldi. Madem gençlerle ilgili bir torpiyat yapıyoruz. Dedi ki bizim fena bir vesvese var. Bu vesveseyi yenemiyoruz. Velev abdest olsun, velev ki zinallara karşı olsun, velev ki kötülüğe karşı olsun. Her hususta bir şeytan tutuldu yok. E biz şimdi bunun önüne nasıl geçeceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Bu vesveseye karşı nasıl bir kalkan belirleyeceğiz? Tamam belli başlı dualar var fakat bizim hakkı çok uzun diyorlar E Şimdi biz bu dualarla beraber nasıl bir metodoloji uygulayabiliriz vesveseye karşı? Şimdi Cenk kardeşim. İnsan doğduğu zaman vesveseyle doğmaz, tertemiz doğar. Vesveseyi daha sonraki seçimlerinden, yanlış hamlelerinden arttırır. Kişi tek şeytanla doğar, daha sonraki yaşam tarzıyla şeytanların adedini arttırabilir. Vesvese de bunun gibidir. Cinler gelebilir, şeytan adedi artar. Sol taraftan, sağ taraftan, önden arkadan devamlı lah sokmalar, kafasını karıştırmalar yapabilir. Bunlar neden oluyor? En başta ayakta böyle etmek. Erkeklerin en fazla yaptığı şey. Ayakta bevletme olayında muhakkak elbiselerimize, giysilerimize su sıçrar. O idrar sıçradığı zaman, abdest aldığınız zaman namaz için abdestin de geçerli olmaz. Abdestli bir şekilde namaz kıldığını zannedersin ama üzerin necis elbiselerle dolu olduğu için abdestin de geçerli olmaz. Dolayısıyla en başta özellikle Müslüman erkeklerin ayakta bevletmemeye dikkat etmeleri lazım. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, kabir azabının büyük çoğunluğu ayakta bevledenlere gelir. Bundan dolayıdır buyuruyor. Dolayısıyla birinci olarak buna dikkat etmemiz lazım. İkinci mesele hem erkeklerde hem kadınlarda banyoda bevletme adeti çok yaygınlaştı. Hayır. Ya şimdi tuvalete girmeyin, bir daha boşu boşuna temizlik yapmaya falan gerek kalmadın. Nasılsa banyoya gireceğim diyor. Temizlik yaptığı ya da gusül aldığı banyonun içerisinde önce bir bevle diyor. Ondan sonra banyo yapmaya başlıyor. Cinlerin musallatının en büyük sebebi banyoda temizlik yaptığı yerde bevletmekten dolayıdır. Bu da hadis-i şeriftir. Vesvesenin en kuvvetlisi banyoda bevletmekten ileri gelir Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Dolayısıyla banyoda bu işi yapmayacaksın. Bu işi defi hacet yerinde, her şey yerli yerinde yapılır. Defi hacet yerinde yap, temizliğini yap, ondan sonra gel banyoya gir. Vücut temizliğini banyoda yaparsın. Bu iki meseleye çok dikkat etmesi lazım Müslümanların. Üçüncü mesele gıybete. Dedikoduya kulak verme. Çok Dedikoduya kulak verdikçe... Çok zor, kabul ediyorum. İnsanlar büyük çoğunluğu her tarafta birilerini eleştirmek, birilerine karşı kötü konuşmak, ağızlarına Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle bal çaldığı için şeytan çok lezzet veriyor. Konuştukça konuşmak istiyorlar. Onlar kusurlu ben mükemmelim izlenimini kendi nefislerine dayatmak istiyorlar. Halbuki onlar da hatalı, ben de hatalıyım. Onların da kusuru var, benim de kusurum var. Bu gıybet olayını terk etmeleri gerekiyor. Dördüncü mesele cin filmleri. Biliyorsunuz Türk, Türkler son dönemde aşağı 8-10 yılda çok fazla cin filmi yapmaya başladılar. Cin musallatı vakaları son 10 senede çok fazla arttı. Özellikle ülkemizde. Sebeplerinden bir tanesi de cin filmleri. Cin filmlerini çok fazla izliyorlar. Kafayı takıyorlar. Bu onları çağırmak demektir. Onların seninle beraber olmasını istemek demektir. Beşinci mesele büyücülerle cinleri kullanan ve başkalarının akıllarını çelmek isteyen insanlarla haşir neşir olma. Onları kullanıp başkasının aklını çelme, beni düşünmesini sağlamak istiyorum diyorlar, büyü yapıyorlar. Büyü ne demek? Bir cinni başka birisinin üzerine musallat etmek, bir kabiliyi başka bir Müslüman üzerine musallat etmek, onun yanında devamlı bu kızın ismini an, bu kızı düşünsün, devamlı onu hayal etsin demek. Bunların tamamı vesveseyi arttıran konular. Vesvese arttıkça, kafa buraya takılı kaldıkça kalp tekilleniyor. Kalp kilirince artık vesvesenin miktarı artıyor Cenk kardeşim ve o kişi şöyle demeye başlıyor. Ya acaba Allah'ı kim yarattı? yaratılmış olan biri ilah olabilir mi? Mümkün değil ama şeytan ve cinler ona bu soruyu da sordurmaya başlıyor. Dolayısıyla bu saydığım maddelere karşı Müslüman kardeşlerimin çok dikkatli olması lazım ki imanlarını kaybetmesinler. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Siz deyip etmenizden kardeşim. Bırakmanın zorluğuyla alakalı. Bizim bir hacı abi vardı. Gazali'nin Dil belası kitabı var. Çok etkileyici bir kitap. Baktım böyle kitabın bir kısmını okudu. Bir iki hafta boyunca hiç konuşmuyor. Dedim niye konuşmuyorsun? Çok etkilendiği kitaptan dedi. Sonra birkaç hafta sonra açmaya başlayınca ne yaptın? Kitabı bitirdin mi dedi. Baktım dedi gıybete bırakacağım kitabı bıraktım dedi. <gülüyor> subhanallah. Subhanallah. Işte biraz zor oluyor canım onun. O hakkımın geldi siz bunu söyleyince. Ya Allah Teala bu kardeşime istikrar versin. Kitabın sonunu getirsin. Abi bilmiyorum bıraktı ama daha sonra görmedim ya. Sonra bayağı başladı. Ben, benim selamımı söyle. Özellikle hocam rica etti dersin. Özellikle söyleyeceğim hocam. Bir de hocam şey de çok sordular. Ee, bu aralar bayağı bir arttı. Ee, gündemde de. İslam'da kadının yeri, İslam'da kadının durumu Yani bir kısım var gerçekten fazlasıyla hor görüyor Bir kısım da var şu an modernleşme, modern çağında bir ilah seviyesine Çok özür dilerim tabiri yanlış olmaz ama Modern çağın tanrıçası olarak kabul ediliyor şu an bir kısımda da Yani bir ifrat var, bir tefret var, ortasında bir türü bulamıyoruz Ya gerçekten zulmeden var ya da küllün onu ilah gibi gören var Bu durumda kadının İslam'daki yeri nedir? Kocanın kadına karşı, kadının kocaya karşı durumu nedir? Bir de bu İstanbul ile alakalı olan bir parantez olarak getireyim. Madem elhamdülillah gündemden kalktılar. Şimdi yenisini getirecekler nasıl getirilmeli, nasıl olmalı diye. Buradan bir fikirlerinizi alayım hocam ben. Bu mühim bir konu. Şimdi Muhammed Aleyhisselam kadınla alakalı son sözleri veda hutbesinde. Kadınlar size Allah'ın emanetidirler buyuruyor. Şimdi kelime onlar hakkında kurduğu kelime emanet. Emanet kelimesini cahil Müslümanlar nasıl algılıyor? Ben onun sahibiyim o benim kölem. Maalesef. Olgun Müslümanlarına salınıyor. anlıyor? Hayır. Emanet demek kendi sahibi olduğun maldan bile daha fazla titiz olman gereken daha fazla önem vermen gereken biri demek. Bir şeyler demek. Birisinden bir emanet aldığın zaman kendi malını koruduğundan daha fazla koruman lazım. Çünkü ciddi bir tehdit hadisi var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Münafıklığın alameti üçtür. Yalan söyler. Sözünde durmaz. Emanete ihanet eder. Allah'ın kendisine verdiği hanım nimeti emanetine İhanet eden bir erkeğin durumu nedir? Konumu nedir? İslam kadına emanet diyor. Sen ona çok titiz, özen göstereceksin, çok hassas davranacaksın. karımayacaksın, üzmeyeceksin. Bırak şiddeti. Kırmayacaksın, üzmeyeceksin, gönlünü yapacaksın. İki, İslam'ın emri kadının bütün ihtiyaçlarını, çocuklarının bütün ihtiyaçlarını erkek karşılamak zorundadır. Çünkü İslam'da kadın bir sultan mesafesindedir. Sultan çalışmaz. Sultan köledik yapmaz. Ama cahil Müslüman ne diyor? O benim kölem. Ne dersem yapmak zorunda. Öyle bir şey yok. Senin hakların olduğu gibi hanımının da hakları var. Bu ince meselelere dikkat ettiği zaman Müslümanlar asla e, yanlış bir şey yapmaz. Şiddet olayı, hele şiddet olayı. Muhammed Aleyhisselam çok eşli bir peygamberdi. Bakın bizim önüm, öncümüz, örneğimiz kim olması lazım? Kur'an'ın kendisine indiği peygamber. Allah'ın selamı onun için olsun. Çok eşli bir peygamber. Eşlerinden bir tanesine bile bir fiskiyesi yok, bir dokunması yok. Ahlak numunesi, bizim örneğimiz, öncümüz, onun bir dokunması bile yoksa bizim ne yapmamız lazım? Herhangi bir eşine kızdığı zaman, sünnette ne var? Kızdığı zaman ceza veriyor. Kendisini ondan uzaklaştırıyor, yatağına ayırıyor. Az konuşuyor, mesafeli duruyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın kızma ölçüsü. Biz cahil Müslümanların kızma ölçüsüne hakaret ediyoruz. Küfür ediyoruz. Peşinden şiddet de gösteriyoruz. Yani temas ediyoruz, vuruyoruz, itiriyoruz, katkıyoruz. Sen nerede Müslümanlık böyle Müslümanlık olur mu? Sen bunu hangi peygamberden aldın? Kimden aldın sen bunu? Dinde böyle bir şey yok. Demek ki uyduruyorsun. Demek ki emanet kelimesini doğru algılamamız. Bütün mesele emanet kelimesinin ne anlama geldiğini anlamakta geçiyor. Bu işin kadına, İslam'ın kadına bakışı meselesi. İstanbul Sözleşmesi meselesini de söyledin kardeşim. Bu Allah'a şükürler olsun çok büyük bir beladan kurtuldu bu millet. Evet geç oldu. Bizim... Bizim Türk milleti iyidir, hoştur. Fakat iki tane kusuru vardır. Bir tanesi hafızası çok zayıftır. Abdülhamid'in tespitidir bu. İkincisi ona ben bir şey daha ekleyeyim. Bu atamız Abdülhamid Han'a ait değil. Bu, bu da benim görüşüm. Hafızası çok zayıf bir. İkincisi, ikincisi başına bela gelmeden akımlanmıyor. Bizim millet ibretle, başkasının başına gelen sıkıntılarla ibret almıyor. Olayı düzeltmiyor. İlla düzeltebilmesi için, hamle yapabilmesi için kendi başına bir bela gelmesi lazım. Bizim milletin en büyük problemi bu. 10 yıldır bu İstanbul Sözleşmesi bu ülkede. 10 sene oldu. 10 senede kadın cinayetleri 3 misline çıktı. Sözleşme gelmeden önceki kadın cinayeti miktarı neyse. Sözleşmeden sonra bu cinayet miktarı 3 misline çıktı. Hapse giren kocaların miktarı 3 misline çıktı. Bu başarılı mı, başarısız mı? Başarısız. Neden 10 sene tutuyorsun mübarek? 10 sene tutmaya gerek var mı? Avrupa'daki örneklerine niye bakmıyorsun? Avrupa'da 10 taneden fazla ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Yani biz onlardan daha mı az basiretliyiz? İlla bu Avrupa ülkelerinin çekilmesi mi lazımdı bu İstanbul Sözleşmesi'nden? Bizim bunun nasıl yanlış bir şey olduğunu anlamamız için. Hayır. Senin senin ülkendeki insanlara bakarak kanun çıkartma ya da kanun getirmen lazım. Batıdan herhangi bir kanun getireceksen bunun, bunun bizim anneannemize, örfümüze ve inancımıza aykırı olmaması gerekiyor. Şimdi adam kanun getiriyor. Senin getirdiğin, batıdan getirdiğin kanunda senin karın eski sevgilisini eski dostu olan erkeği evine misafir olarak alabiliyor. Bu batıda olabilir. Batıda John Jason'ın karısını dansa kaldırmak isteyebilir. Batıda bunu çok normaldir. Çünkü kafirler Deyustur. Karısını kıskanmazlar. Ama müminler gayurdur diyor Muhammed Aleyhisselam. Biz eşimizi kıskanırız. Bizim ülkemizde herhangi birisi karını bir dansa kaldırabilir miyim Ahmet dediği zaman bu cinayet sebebidir. Çünkü biz Müslümanlar gayuruz, kıskanırız. Evet. Şimdi sen kalkıp da o İstanbul Sözümesi'ni gelip de bu Müslüman milletin içine dayatmaya çalışırsan cinayet miktarları çıkar üç müslüman. Yaşanmış olan onlarca mesele var. Mahkeme tutanaklarına bakın. Avukat arkadaşlarım var. Bana anlattıkları meseleler Kadın eski dostunu evine getiriyor, kocası eve geliyor. Adama diyor ki defol git evimden. Sen kimsin diyor. Ya ben karının arkadaşıyım diyor. Ben seni evimde istemiyorum diyor. Karısı da arkadaşıyla beraber evde oturup çay içmeye devam etmek istediği için adam da karısına vuruyor, kırıyor, dövüyor. Karısı da alıyor, kocasını polise şikayet ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesi kadının beyanı esastır maddesi olduğu için Kadın üzerine ne kadar iftira koyarsa koysun, yalan söyleme ihtimali yok. Senin az önce söylediğin bir cümle var. tanrıça Çağ rolüne büründürler kadını. Kadın yalan söylemez. Tanrıça, kadın bir peygamber gibi, asla yalan söylemez. Polise gidiyor, kocasının yapmadığı şeyleri de üstüne katıyor ve polis ne diyor? Kanun belli, kadının beyanı esastır. Bana şiddet uyguladı, bıçak gösterdi, ölümle tehdit etti diyorsa etmiştir. Diyor, kocasının sahibi olduğu eve altı ay boyunca girmesini yasaklıyor. Bu adam ne yapıyor? Bu adam bir ay, iki ay sonra kadını öldürüyor. Kim çıkart... Ne huzur kalıyor, ne bir şey kalıyor. Namus meselesinden dolayı cinayet oluyor. Kim çıkarttı bunları? Batının kanunlarını getirip bizim DNA DNA'mıza hiç uymayan şeyler. Bizim DNA'mıza uymayan şeyleri getirdiğin bize dayattığın zaman sonuç rezalet oluyor. Sen niye bizim içimizde... Ka... Kur'an yetmiyor mu sana kanun çıkartmak için? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam sana yetmiyor mu kanun çıkartmak için? Müslüman kardeşim biraz ibretli ol. Biraz basiretli o. Bak Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına, bak sahabelerin hayatına. Onlardan kanun getirirsen bize bizim DNA'mız buna uyar. Çünkü biz bu toprakları İslam'la fethettik. Batı'nın kanunlarıyla fethetmedik. Ve biz bütün dünyaya dört asır boyunca Osmanlı 623 yıl hüküm sürdü. Dört asırında dünyaya hükmetti İslam kanunlarıyla. Birleşik Krallık hariç. Koca koca paşalarımızın tabirlerine bakın. Birleşik Krallık hariç dünyada bize biat etmeyen tek bir ülke kalmadı. İngiltere hariç. Bütün dünya sana biat etmiş. Neyle biat etti? İslam'la biat etti. Senin elinde İslam denen bir hazine var. Çıkart buradan kanunları. Bak bakalım biz uyuyoruz mu uyumuyoruz mu? Bak kadın cinayetleri nasıl aşağı çekiliyor. Bak nasıl evlere huzur geliyor. Çok eseri giden... iyi anlamaları lazım. Eyvallah diyorum. Geçen çok hoşuma gitmiş. Bir kitapta okumuştum. Köle Efendisi'nin dilini konuşur. Köle Efendisi'nin kurallarına tabi olur. Hiçbirimiz köle değiliz. Daha 100 yıl kadar iki dudak aramıza bakarlardı onlar. Yani eğer ortada bir sorun varsa bizim kendi örfümüz, annemiz ve dinimiz var. E, kısasta hayat vardır. Madem öyle varsa niye benim paramda beslesin ki benim katilim? Ya i̇nşallah Rabbim Kesinlikle. bu yanlıştan düzeltir hocam döndürür bizi. Hamdolsun döndük ama daha büyük bir yanlışa kapatmayız inşallah. İnşallah şey Allah, kapatmayız kardeşim. Allah. Kesinlikle haklısın. Bir de hocam şunu da söyleyeyim. Şimdi bu hem annelerin sorusu hem bazı kimselerin sorusu. Anneler bir şekilde soruyor babalar veyahut benim çocuğum var namaz kılmıyor. Ben bunu nasıl namazda başlatabileceğim? Veyahut kocası için söylüyor ve bunun için söylüyor. Bir kısımda var ki ben namaz kılığım nasıl namaza başlayacağım? Aslında soru aynı. Değiştiriyor ki başlatma usulüm nasıl olmalı? Öteki diyor başlama usulü nasıl olmalı? Bunu bir, nasıl bir değerlendirelim hocam? Bir şey Kardeşim çok sonuç aldığım, çok iyi sonuçlar aldığım yöntemi her zaman söylüyorum bu konuda. Bir vakit namaz yöntemi. Her gün bir vakit namaz kılmasını tavsiye edeceksin. Bir vakti belirlemesi lazım ama. İşin sırrı şurada. Beş vakit var. Sabah öğle ikindi akşam ve yatsı. Bu beş vakit içinde İsmail kardeşim, Recep kardeşim, senin en kolay kılabileceğini düşündüğün vakit hangisi? Öyle mi? İkindi mi? Akşam mı? Sabah mı? İşe giderken sabah kılabiliyorum falan. Hangisi? Bir tanesini belirleyeceksin ve onda istikrar sağlayacaksın. Muhammed Aleyhisselam'a Taif halkı dedi ki İslam'ın bütün hükümlerini kabul ediyoruz. Namazın da beş vakit olduğunu kabul ediyoruz ya yani Allah'ın ama bize beş çok ağır geliyor, zor geliyor. Bize iki vakit namaz kılma konusunda sana biat etsek kabul eder misin Müslüman olarak? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kabul ederim. Taif halkı yıllar boyunca sabah ve akşam namazını kıldılar. Muhammed Aleyhisselam iki vakit üzerine onların biatını kabul etti. O iki vakit ne oldu? Beş vakit çıktı. Müslüman kardeşim bir vakit üzerine Allah'a söz verirse ve bir istikrar sağlarsa ikinci, üçüncü ve beşinci vakte ona kim kıldıracak? Allah Teala kıldıracak. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Değil. Siz bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Sen bildiğinle az buçuk bir şeyler yapmaya çalışırsan, hamle yaparsan Allah sana onu kolaylaştırır ve sana güç verir. Bir bakarsın ki beş vakte başlamışım. Aa ben daha düne kadar bir vakit bile kılmıyordum. Cahil sufilerse burada şöyle itiraz ederler. Ya bir vakit olmaz. Ya hep kılacak. Ya hiç kılmayacak. Sen çok büyük bir cehalet örneğisin. Çok. Çünkü bir adamın bir evde yaşayabilmesi için elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, telefon faturası vardır. Şimdi ben dördünü ödeyemiyorum. O zaman hiç ödemeyeyim diye bir mantık olmaz. Dördünü ödeyemiyorsan hava kış en azından doğalgaza öde. Bari ısın, ölme yani. Suyu falan diğerlerini daha sonra ödeyebilirsin ama en azından doğalgazı öde. İslam'da ya hep ya hiç yoktur. He. Amelde zararın neresinden dönersen kardır usulü vardır. Ne kadar yapabiliyorsan. Çünkü Allah sana ne kadar yapamadığının hesabını soracak. 5 vakti kılamıyorsun. iki vakti kıldın. Allah üçün hesabını soracak. O ikiyi zaten kırdım. Borcu kapattım. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerinizi yapabildiğin kadar yap kardeşim, yapamadığın kısmı Allah sana yardım edecektir, sana kıldıracaktır diye tavsiye etmesi lazım. Zorlaştırmaması, kolaylaştırması lazım. Eyvallah. Çok meşhur bir hocamız hocam. Belki ismini bilirsiniz. Ama şey burada söyleyeyim, sonra özelden söylerim. İlk namaza başlayacağım, sıradan anam geldi, sen 10 gün kılar sonra bırakırsın dedi. O da anasına döndü dedi ki 10 günde kâr değil mi? O şeyle başlayan bir dayamca bugüne kadar Çok daha olmadı. Elhamdülillah i̇şte elhamdülillah hocam yani zararın evet. neresinden dönersen kardır harika bir tespit. Eyvallah hocam şu soru geldi çolakçım girdi hocam cennete girersen istediğin ilk bir şey nedir? O çok so şey. kardeşim tamam, tamam. kardeşim çok fantezim var ama <gülüyor> yani ilk isteyeceğim şeyi zaten sohbetlerimde hep anlatırım cennete girersen Rabbimden ilk isteyeceğim şey biliyorsun hadis şeriflerde iki hadis var. 124 bin peygamber, 224 bin peygamber. Dünya kurulalı beli gelmiş olan peygamberlerin sayısı. Allah'ımdan isteyeceğim şey, bütün peygamberleri ziyaret edebilmeyi ve hepsinin hikayesini, kavimlerine nasıl geldiler, ne yaptılar, ne zorluk çektiler, teker teker dinleyebilmeyi bana nasip et Allah'ım. Bu benim ilk fantezimdir. Genelde Müslümanlara sorduğun zaman huriler, köşkler, arabalar falan derler ama benim fantazim o değil. Benim ilk fantazim bütün peygamberleri, Allah sana da bana da nasip etsin kardeşim, ziyaret edelim, hikayelerini, yaşanmış olan gerçek hikayelerini bizzat ağızlarından dinlemek, bak okumak falan değil, bizzat onlardan dinlemek müthiş bir tesir olur. Benim ilk isteğim bu, cennetteki ilk isteğim bu olacak. İkincisi ne olacak? Allah'ım, dünyadayken en sevdiğim rüyalar uçma rüyalarım. Çok keyif alıyorum bu rüyalardan zihin gücümle kendimi uçurabiliyorum rüyalarda. Bu bana çok keyif veriyor. Cennette biliyorsun Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde insanların uçacağını söylüyor. Ben de Rabbimden ikinci isteğim olarak uçmayı isteyeceğim. Hiç yorulmadan istediğim uzak mesafelere uçabilmeyi Allah'ımın bana vermesini bir kısıtlama olmamasını üzerinde bir kısıtlama olmamasını Rabbimden isteyeceğim. Tabi. Bu ikinci isteğim. İkinci isteğim olacak. Üç, dört ve beş bende kalsın kardeşim. Bu Bu Lütfen müsaade et. Bu bende kalsın. Tamam. <gülüyor> ben Allah de... oraya girmeyi nasip etsin kardeşim. Aynen. Çok... Kendimi gelip oradan Nemrut'a, Firavun'a, şeytanın ne oldu lan demek isterdim. Aa, Allah. Harika bir fantezi. <gülüyor> Bak Bilmiyorum. bu hiç aklıma gelmedi. Harika bir fantezi. Zaten biliyorsun son hafta yaptığım sohbette Cehenneme girmeden hiç kimse cennete giremeyecek. Peygamberler de evet. dahil herkes cehenneme girecek. Fakat biz cehenneme bir kederle, bir sıkıntıyla, bir korkuyla girmeyeceğiz. İnşallah. Allah bizi orada koruyacak. Sırf onlarla alay edebilmemiz için Mevla bizi yüzleştirecek. Kesinlikle bunu yaşayacağız inşallah kardeşim. Ee, özellikle selam vermek istediğim, yüzüne bakıp da bu kelimeyi söylemek istediğim bir sürü insan var. Evet, benim böyle yakın vakitlerde, yani yakın bir bir yıl oldu vefattı değilim. Bir ona da gidecektim. Ne oldu lan dedim. Yani ne oldu? Söylemek... <gülüyor> evet. Alalım kardeşim. Evet, bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar soruyor. Hocamın tavsiye ettiği kitaplar var mı böyle? Temel mutlaka okumanız lazım gerekir dediğiniz kitaplar. Kesinlikle. Bir kitap önerileri diye bir yazım var benim. Bunu muhakkak kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bu yazımı bulsunlar. Fıkıh ilminde, Akaid ilminde, tefsir ve tasavvuf filminde derinleşmek isteyenler bu isteği bir indirsinler ve okumaya başlasınlar. Kendilerini çok geliştirirler. Ancak en hızlı şekilde, en pratik ve en acil öğrenmem gereken bilgiler nedir? derseniz bana, o zaman ben size iki tane kitap tavsiye ederim. Bu iki kitabı sadece bir Müslüman okusa, dünya hayatını da ahiret hayatında kurtarır. Kitaplardan bir tanesi Ömer Nasuh'i bilmenin Büyük İslam İlmanı'dır. Her zaman onu tavsiye ederim. Çok geniş kapsamlı bir kitaptır. Kur'an ve sünnette bilmen gereken acil Bilgilerin Sana farz olan bilgilerin tamamı bu kitapta mevcuttur. Sadece bu kitabı bile okusam ve başka hiçbir şey okumasan senin imanını kurtarmaya yeterlidir. Bu birinci kitaptır. ikincisi Akaid. Akaid de, Ömer Nesefi Akaidini. Tavsiye ederim dili çok açıktır. A akaid ne demek? Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Her Müslümanın neye inanmamız gerektiği ve daha önemlisi nasıl inanmamız gerektiğine dair bilgileri Akaid'dan okuması lazım. Geçmişe doğru baktığımız zaman tahavüye akidesi. İmam-ı ve talebelerinin inanışını çok. bildiren bir kitaptır. Çok sağlam, çok güzel bir eserdir. Bize daha yakın dönemde, Osmanlı'ya daha yakın dönemde Nesefi-i gelmiştir. Çok, kısa bir bir yani, kısa bir bir çok bir kısadır bir dönemde. Ve çok kısadır. Kesinlikle. Evet. Bütün Müslümanlara bu iki kitabı tavsiye ediyorum. İlmihal'de Ömer Nesefi, Ömer Nesfi'yi <gülüyor> bilmen, Büyük İslam İlmihal'i. Akaid'de Ömer Nesefi'yi Akaid. Evet. Bu iki Allah kitabı Allah. tavsiye ederim. Cümlemizden kardeşim. Bir de hocam bir şey de soruyorlar. Ee, hocam mesela bize de tebliğ etmek istiyoruz. Tebliğci genç olmak istiyoruz. Şimdi o sohbet geri geliyor veriyoruz. Bir yere gideceğiz, konuşmaya yapacağız. Buraya nasıl hazırlanmamız lazım? Hocam sohbetlerine evvelden nasıl bir hazırlık yaparak başlıyor? Onu bir soruyorlar hocam. O süreci bir merak ediyorum. Kardeşlerime tavsiyem muhakkak sohbete ya ayetle başlasınlar ya hadisle başlasınlar. kelam iki kibarla da başlayabilirler. Güzeldir ama ayet ya da hadis gibi değildir. Kelam-ı kibar velilerin sözleri demektir. Alimlerden, velilerden sözler de başlanabilir. Bu da hoştur, güzeldir ama şeriat, şeriatın merkezi Kur'an ve sünnettir. Muhakkak sohbetin girişi dualarla, Kur'an'dan dualarla olacak. Peşinden ya bir ayet okuyacaklar ya da bir hadis okuyacaklar, onu şerh etmeye, açmaya çalışacaklar. Bizim usulümüz hep ayet okumaktır. Bir ya da iki ayet okuruz. Konunun genişliği ayet peş peşe, dört beş ayetse, dört beş ayeti peş peşe okuruz. Kelime kelime bunun tefsirini yaparız. Bir ayağımız ayetin üzerindeyken, diğer ayağımızla bütün cihanı dolanırız. Avrupa'dan, dünyadan örnekler, ülkemizden örnekler, gündeme dair bilgiler bu şekilde bir daire çizer. O sohbeti 45 dakika bir saat içinde kapatmaya çalışırız. Bütün Müslüman kardeşlerime bunu tavsiye ediyorum. Ben Kur'an okumaya başladığım anda, Kur'an okurken herhangi bir ayet bir şimşek etkisi yapar. Halbuki o ayeti daha önce 30 defa, 40 defa okumuşumdur. ama... O hafta onu konu yapmam gerektiğine dair bir şimşek etkisi gibi kafamda çarpar. Bazıları der ki jeton düştü. Bazıları der ki e, ışık açtı. Aydınlandım. İlham geldi. Bazıları da böyle der. Benim kafamda şimşekler çakıyor. Bu, bunu kesin bu hafta sohbet yapmam lazım. Bu ayeti ben daha önce 30 defa okudum ama bu bana işarettir. Bu ayetin tefsirini yapmam lazım diyorum. Önce o ayeti kelimeyi alıyorum. Word'ün üzerine koyuyorum. Peşinden... Hemen tefsire geçiyorum. Tefsirlerde merkez tefsirim i̇mam Razi tefsiridir. Benim çok etkilendiğim. 4-5 tane tefsir elimden geçti. Ama en çok etkilendiğim i̇mam Razi'dir. Kendisi Eşari alimi olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'a en yakın müfessirlerden olduğu için benim çok tercih ettiğim bir alimdir. Eşari ya da mağatörü bizim için fark etmez. Ehli sünnet olması yeterlidir. Zaten Eşari alimlerin akli delilleri çok iyi. Onlar Aleyhisselam'ın tefsirinden etkilendiği için kesinlikle. Tespitleri mükemmel. Kesinlikle. Mutezire'ye baktığın zaman maturilerden daha kesin ve daha net reddiyeleri eşari alimleri yapmıştır. Evet. Burada haklısın. İmam Razi Hazretleri'nin tefsirinden Ömer Nasuhi tefsiri, Elmalılı Hamdi Yazır tefsiri, İbni Kesir tefsiri geçmişe dair baktığın zaman 7-8 tane tefsiri önüme alıyorum. O ayet-i hakkında ne söylemişler? Her birini konuşma imkanımız yok. O kadar zaman yetmez. Ne yapıyoruz? En çok bu Müslümanların nelere ihtiyacı var? Onlardan notları alıyorum, başlıkları oraya koyuyorum. Altını doldurmak zaten bir birikim işi. Yıllardan gelen bir birikim var. O bilgilerin altını bir sohbet içinde doğaçlama olarak zaten dolduruyoruz. Hazırlamamız böyle oluyor. Şöyle bir et de sorayım bana hocam. Mesela diyelim bu sohbetler hazırlık. Fakat bir de bir emir bilme var. Böyle bir tebliğ var. Ben bunu karşımdakine veya mukatabıma bir şeyler anlatmak mecburiyetindeyim. Bir yanlış gördüm. Peki bu nasıl bir üslupla, nasıl bir yöntemle aktarılabilir? Mesela deneyim ki Cenk Umer'i bozuk bir insan. Kerem Önder ona bir şeyler söylemek lazım ama nasıl bir üslupla? Şu an üslup problemi de var mesela. İstediği kadar ilginç olsun. Sonra sıkıntı. Bunu da bir nasıl bir üslupla belirleyeceğimizi söyler misiniz hocam? Kesinlikle en büyük problem. Bugün vaizlerin, bugün İslam davetlerinin en büyük problemi. Kerem Önder yukarıda, Cenk aşağıda. Kerem Cenk'e nasihat vermeye çalıştığı zaman kendisini masum gibi görüyor. Yani... Ben bütün bunları okudum, ettim, bitirdim ve hepsini tamamen yaşıyorum. Ama sen kötü bir kusun, Cenk. Senin çok büyük günahların var. Hayır. Vaizlerin karşısında konuştuğu insanın seviyesine gelmesi lazım. Ben de nefsi taşıyorum. Sen de nefsi taşıyorsun Cenk kardeşim. Ben de 20 22 yıldır vaaz veren bir adamım. Benim de kusurlarım var. Sen daha yeni yeni bu yola giriyorsun. Senin de kusurlarım var. Ben kendimi kusursuz diye addedemem. Çünkü benim peygamberlerimden bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'dır. O Kur'an'da diyor ki Ve uberri nefsi. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Ben de istedim. Benim de şehvetim uyandı. Ama ben uzak durdum diyor. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'ın yanlışları kusurları varsa sen basit bir İslam davetçisin. Senin nasıl yanlış kusurlarınız? Evet benim de hatam kusurum olabilir ama ben tövbesi olan bir adamım. Günah işlediğim zaman hemen peşinden iki tane hayır yaparım. İki tane iyi iş yaparım. Ki o günahı sevapla dengeleyebileyim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Herhangi biriniz bir günah işlediğiniz zaman hemen peşinden iyilik yapsın ki teraziyi dengelesin. Ebu Gurey radıyallahu anh diyor ki e Allah'ın Resulü biz insanlara sizden öğrendiğimiz bilgileri tamamen öğrendikten ve yaşadıktan sonra mı aktaralım? Yoksa tamamen yaşayamasak da aktarmaya devam edelim mi? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bakın her tebliğcinin bilmesi gereken bir hadis-i şerif. Kendiniz tam olarak yaşayamasanız da İyiliği emredin. Kendiniz tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakındırın. Dolayısıyla karşımda herhangi bir yanlış bir şey yapan birisi olduğu zaman benim karşıma almam gerekiyor. Kendimin de o kusurun içinde olduğunu bilerek konuşmam gerekiyor. Sen de nefis taşıyorsun, ben de taşıyorum. Senin de kusurun var, benim de kusurum var Cenk kardeşim deyip nasihate böyle başlaması lazım. Yoksa tesir etmiyor. Yani sana tepeden konuştuğum zaman tesir etmiyor. Kibirli bir tonla tepeden. Olmuyor şey Hz. Musa'yı Allah firavuna gönderirken ona ne diyor? Yumuşak dille konuş diyor. Yani hangimiz firavundan düşük olabiliriz? Hangimiz Musa'nın üstüne olabiliriz? Kesinlikle. Olabilir. Yani, eyvallah hocam, bu çok uzunlu, tabii, tavaz, tabii, tabii. dediniz. O zaman şunu da sorayım. Bunu iki soruya bağlatayım. E şimdi mesela diyelim ki şu an bir algı var. Bu Müslümanlar üzerinde de. Biz Müslümanlar olarak e, başka tarafı bırakıp e, küfür ve küfür ideolojilerini bırakıp elimizde taşatmak da şu an mahiliz. Maalesef böyle bir huyumuz var. E şimdi siz dediniz birbirine karşı nasihatleri olmalı. E şimdi biz burada ittifakı, ittihadı nasıl gerçekleştirebiliriz? Böyle madem o tebliğci, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler kardeşleri diyor. Aynı cemaatteki, aynı gruptaki, aynı vakıftakiler demiyor. Bütün müminleri bunu koyuyor. Bu duruş nasıl olacak hocam? Yani bu bütün müminler nasıl artık tehdit sancı altında bir toplanabilecek? Çünkü şu an büyük bir taşlama var ama bize. Taş attığımız taş da bize geliyor ama başkasına gitmiyor yani. <gülüyor> Sevgili kardeşim sorunun temeli ümmet cemaati, ümmetin önüne koymak. Herkes gittiği cemaati, hocasını, şeyhini, büyük cemaatin, yani ümmetin Muhammed'in önüne koyuyor. Önüne koyduğunuz zaman problemler ortaya çıkıyor. Şeyhini, hocanı önce mehdileştiriyorsun, sonra peygamberleştiriyorsun ve büyük cemaatten ayrılıyorsun. Eliyah Muhammed böyle oldu. Yakın dönemde ölen e, sahte peygamber, Evrenes oğlu böyle oldu. Yakın dönemde çocuk tacizinden içeriye alınan o sahte şey böyle oldu. Önce bir önce bir zamanın kutbu dediler şeyhlerine. Sonra Mehdi dediler. Daha devam etseydi peygamber olacaktı. O peygamber olmadan rezalet ortaya çıktı. Kendi şeyhini, kendi hocanı ne zaman Muhammed Aleyhisselam'ın önüne koyarsan ondan daha üstün olduğunu ima edersen, dil olarak bunu söylemezler ama ima ediyorsun. Senin peygamberinde sakalsızlık diye bir şey var mı? Senin peygamberin Muhammed aleyhisselam sakalını kesmiş mi? Kesmemiş. Senin peygamberin sünneti bu. Ama ben şeyhimin yolunda böyle gördüm. Sakalımızı kesmek zorundayız. Yahu senin şeyhin de sakallı. Peygamberin sakallı, şeyhin sakallı. Sen bu tabiri sana kim söyledi? Sakalı kesmek zorundasın tabirini sana kim söyledi? Bak cemaatini büyük cemaatin önüne aldı. Sapıklıkların temeli buradan çıkar. Asla cemaatini büyük cemaatin önüne almayacaksın. Aldın. Kadınlarına dedin ki, siz başörtünüzü yakalarınızın üzerine koymayacaksınız. Omuzlarınızın üzerine koymayacaksınız. Siz başörtünüzü böyle bağlayacaksınız. Eski Türk kadınları gibi. Bağlayacaksınız. Dedin, fiyonk yapacaksınız dedin. Senin dilinde, senin peygamberinin hanımlarında fiyonk yapan bir kadın gördün mü sen? Onların tamamı Kur'an ayetiyle başörtünüzü göğüslerinizin üzerine örtün ayeti kerimesini tam olarak yaşamışlar yaşamışlar. Bütün kaynaklar bunu söylüyor mu? Bu söylüyor. Sen bu fiyonku nereden duydun? Kendi cemaatini kendi şeyhini, kendi yolunu hocalarını Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin önüne geçirdin. İşte bütün sapmalar bütün kopmalar buradan ortaya çıkıyor kardeşim. Bunu bir izah etmemiz lazım. Yok etmemiz lazım. O zaman şöyle özetleyelim hocam. Şeyhimizi, hocamızı seveceğiz. Sahabe kadar değil. Sahabeyi Kesinlikle. Peygamber kadar değil. Peygamberi de çok seveceğiz ama Allah kadar değil. Kesinlikle. Sıralaman doğru. harika. Evet. Ya benim de olacak şimdi patentizlerimi anlayın. Nece Fazıl. <gülüyor> elhamdülillah. Elhamdülillah. Rahmetten sinirli maşallah de sorar benden. <gülüyor> tabii tabii. Öfkeli bir adamdı. Doğru. Celalli bir adamdı yani. Allah ona rahmet etsin. Amin. Allah razı olsun canım. Şu da var o zaman. Zorluklara karşı sabrımız nasıl olmalı? Mesela Kerem Koca bir zorlukla bir imtihanla karşılaştığında nasıl sabrediyor? Benim aklıma hemen ayet-i kerime gelir. Ne zaman bir musibet, ne zaman bir sınav gelse başıma, muhakkak yaşıyorken hayatının son nefesine kadar hep başına sınav gelecek. İyi günlerin olacak, kötü günlerin olacak. İyi günlerin kötülerden daha fazla olur. Bütün insanlarda bu böyledir. Ne zaman başıma bir sınav, bir musibet gelse hemen aklıma ayet-i kerime gelir. Mevla Teala buyuruyor ki, Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Ey nefsim, baş kaldırmak istiyorsun. İsyan etmek istiyorsun, ey şeytan gelip benim aklımı bulandırmaya çalışıyorsun, bak yine senin başına geldi diyorsun ama boş konuşuyorsun. Boş yapma bana, bana boş yapma. Çünkü benim Allah'ım dedi ki, Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Allah boş söz etmez. Allah yalan konuşmaz. Dolayısıyla senin üzerine gelen bu musibet senin kaldırabileceğin bir miktarda. Sana asla zulmetmez Allah. Bin netice sen buna sabredeceksin. Diğer peygamberlerin sabrettiği gibi. Diğer velilerin, salihlerin, sahabelerin sabrettiği gibi sabredeceksin. Ve Allah'ın sana bu musibeti bir, senin günahlarını temizlemek için verdiğini düşüneceksin. İki, senin manevi dereceni ve ahiretteki dereceni arttırmak için verdiğini düşüneceksin. Ey Kerem, ey kardeş, sakın ola nefsini ve şeytanını konuşturma. Benim başıma bir sıkıntı geldiği anda ben hemen nefsime ve şeytanıma bu nasihati yaparım. Eyvallah hocam, Allah razı olsun size. Gümlemize Siz, inşallah kardeşim. Böyle geldi hocam. Biraz bildim ben bu soruyu yazarken ama üstü bu da çok güzel. Umut verip gidenler günahşemiş olur mu? <gülüyor> Biraz kamyon arkası gibi oldu evet. hocam. Umut verip gidenler günahşemiş <gülüyor> olur mu? <gülüyor> ya sev ya terket. Ya sev ya terket. <gülüyor> <Son bir gülüyor> Şimdi burada burada Cenk kardeşim şeyi kastediyor. Yani bir erkekle bir kız evlilik evet. konuşması yapıyorlar. Evlilik görüşmesi yapıyorlar. Erkek kıza ya da kız erkeğe evleneceğine dair ümit veriyor. Fakat daha iyi bir teklif, daha iyi bir seçenek çıkıyor. Ve söz verdiği, daha önce söz verdiği kişiyi terk ediyor. Evleneceğine dair erkek ya da kız karşı tarafa söz verdiyse evlilik görüşmesinde. Ve bu sözünden herhangi bir mazereti olmadan keyfi olarak dönerse. Karşı tarafa bunu bildirmeden dönerse tamamen bağları kopartırsa. Son bir görüşme yapmazsa burada kesinlikle kul hakkı vardır. Zamanını çalmış demektir. İkincisi kalbini kılmış, kırmış demektir. Ayrılacaksa bile, yani bu evlilik olmayacaksa bile son bir görüşme daha yapması lazım. Helallik istemesi lazım. Karşı taraf helal eder ya da etmez. Bu onun bileceği iştir. Muhakkak bu işin olamayacağının, aksilikler çıktığını ya da başka bir seçenek olduğunu, bütün meseleyi, bütün açıklığıyla, hiçbir şeyi gizlemeden karşı tarafa bildirmesi lazım. Ve bu işi bu şekilde bitirmesi lazım. Bitirmezse kul hakkı vebalinden kurtulamaz. O kıldığı namazları bir bakacak ahirette. Sabah namazı yok. Ben bunu kıldım. Öğle namazı yok. Bunu da kıldım. İkindi akşam o gün hiç namaz kılmamışım. Ama ben kıldım. Beş vakit namaz kılan bir adamım ben. O ahirete bir gidecek. O söz verip yaydığı Necla var ya Necla. O Asiye var ya Asiye. Asiye namazları almış. O namazların sevaplarını... <gülüyor> Necla Asiye o namazların sevabını almış sen kardeşim. Mesela bu, bu kesinlikle hiçbir şey zayi olmaz. Sevap ya da günah. Her şey bize gösterilecek. Bu kul hakkıdır. Eyvallah hocam Allah olsun. Çok geziyor arkadaşlar gözden yamuk duruyor diye arkadaşlar. Üzerine oturdum ben geçen o yüzden yamuk duruyor. Bilerek de yani. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Hocam şimdi bir de Nevruz haftasındayız. Nevruz bayramı var. Yaş az önce onunla ilgili biraz paylaşmam ama muhakkak sizin söyleyecekleriniz çok daha bizim için tesir olacak. Şimdi İslam'da nevruz var, var. İslam'da, İslam herhangi bir bayram ve kutlanılması, yasaklanmış bir şey kutlanabilir mi? Bunun hükmü nedir? Bu nevruz olur, nevruzun olur, başka bayramlar olur hiç fark etmez. Kardeşim çok tehlikeli bir olay bu. Bakın bir adam, bir adam içki içse ve dese ki bu içki haramdır bu adama günahkar denir, fasık denir. İçki içiyor, alışkanlık halinde. Bir adam zina etse, bırakamıyorum ben bu zinayı, yapıyorum. Bunun haram olduğunu biliyorum, Allah beni affetsin dese. Bu adama fasık denir, günahkar. Ama Müslümandır. Müslüman gibi defnedilir, arkasından Kur'an okunur, dua edilir. Bir adam beş defa hacca gitse, içkisi kumarı hiçbir şey olmasa, faizi olmasa, zinası olmasa, beş defa hacca gitmiş olsa, ama yılbaşı gecesini kutlasa, ama Nevruz'u kutlasa, ama Mihrican'ı kutlasa. Bu adam Müslüman olarak da ölmüş olmaz. Kafir olarak ölmüş olur. Çünkü bu efal küfürdendir. Kafir eden fiillerdendir. Kafirlerin bayramlarına hürmet etmek diyor İmam Rabbani Hazretleri. Kafirlerin kutsal günlerine, bayramlarına hürmet etmek, İslamiyete hakaret etmek demektir. Sen kimsin ki İslam'a hakaret ediyorsun? Ona hürmet ediyorsun, İslam'ı aşağılıyorsun. Bir netice Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde iki tane bayram vardı. Nevruz. Mihrican, Nevruz, biliyorsunuz Perslilerden gelme. Ateşe tapanların bayramıdır. Mihrican da buna benzer bir bayramdır. Pers, kök, kökü Pers'tir. Ben Medine'ye geldiğinde iki tane bayram vardı. Nevruz ve Mihrican vardı. Allah sizden bu kirli bayramları, ateşe tapındığınız bayramları çekti, aldı. Ve size bunlardan çok daha hayırlı iki tane bayram verdi. Bu bayramlardan bir tanesi Ramazan, bir tanesi kurban bayramıdır. Dedi, bize bu iki bayramı bıraktı, sen daha ne yılbaşının, ne sevgililer gününün peşindesin, ne Mihrican'ın, Nevruz'un peşindesin. Onlara benzeme niyetin, benzeme durumun amacı nedir, gayesi nedir? Hakikaten onlar gibi olmak mı istiyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Men teşebbehe bi kavmin, ha hua minhum. Kim bir kavme teşbih ederse, benzeşirse, o da onlardandır. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın kavmine benzemeye çalış ki cennete gidebilirsin. Onun dışındaki bütün kavimler adamı cehenneme götürür. Hadise budur kardeşim. Bütün Müslüman kardeşlerime bakın sakındırıyorum. O Yani ortada bir ateş yakılmış. Ne var ya? Ben de matara olsun diye ateşin üzerinden atladım bir iki defa. Ateşin üzerinden atlayan çekirge. Ateşin içine atlıyorsun haberin olsun. Müslüman kardeşlerim uyarıyorum. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Sonu çok güzel oldu. Ee, bir de hocam o zaman şunu söyleyeyim. Zaten bir saat üzerine böyle bir sınır tuttuk. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Ben zaman... Ama çabuk geçti hocam fark edersiniz. O bir saat elhamdülillah. Çok elhamdülillah. <gülüyor> güzel oldu. Çok, çok, çok. güzel <gülüyor> Şimdi, Şimdi hocam o zaman şu var. Mesela heh. Salihlerin, sadıkların özelliklerinden bir tanesi onlarla beraber olduğunuz zaman zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Adamın iki saat sohbetini dinlersin dersin ya on dakika dinledim sanki. Elhamdülillah sen de bunlardan bir tanesi olduğun için hızlı geçiyor çok şükür. Yok hocam dil dil dil ben teveaz yapayım biraz. <gülüyor> estağfurullah kardeşim Estağfurullah. Yok hocam bir de şöyle o zaman. Mesela Kerem hoca bu işe ilk başlarken bu kadar böyle bir kardeşe ulaşacağını bekliyor muydu? Bu kadar böyle ilerleyeceğini bekliyor muydu? Kardeşine kalbinde bu kadar böyle bir meydana olacağına dair böyle bir inancı var mıydı? Yoksa hiç bir şey ola şimdi emir bil maruf olsun da devam Allah kerim mi dedi? Ben şu an gelmiş olduğu yeri beğenmiyorum. Yani bana bu kadar yeter, bu kadar böyle sohbet edelim, şafii iftira edelim diyor mu? Bunu da Şimdi başlangıçtaki niyetim 10 tane adam yetiştirmekti. Ev sohbetleriyle Hı. başladık. Tabii o zamanlar İslam düşmanları başta olduğu için 10 kişiden fazla kimseyi istemiyordum. Benim niyetim 10 tane İslam yeti davetciye çıtırayım. Onlar kendi etraflarında İslam'ı anlatsınlar benim için yeterli. Planım niyetim buydu. Ama ne zaman ki bizim sohbetlerimiz YouTube'a konulmaya yayınlanmaya başlayınca işler değişti. Hesapta olmayan şeyler ortaya çıktı. Ve çok büyük bir ilgi alaka gelmeye başladı. Timurtaş hocamın hizmet yaptığı insanlara insanlar gibi bir kalabalığa hizmet yapsam yani 3-5 bin kişiye hizmet yapsam benim için yeterlidir. Düşüncesi ortaya çıktı. Ama Allah duamın 10 mislini, 100 mislini bana verdi. Şu anda yüz binlere hitap ediyoruz. Bu, bu bugün geldiğimiz nokta. Bundan sonraki planımız şu. iki tane niyetim var. iki tane çok istediğim şey var. Allah bana bunları da nasip etsin kardeşler. Olay buraya kadar gelince hedef çok büyüdü. Beş binden fazla videom var YouTube kanalımızda. Bu videoların tamamına İngilizce altyazı koymak. İlk hedefim bu. İngilizce altyazı koyabilirsek sadece 100 milyon Türk'ün ya da Müslüman'ın izleyebileceği videolar değil, 8 milyar insanın izleyebileceği videolar haline gelmiş olur. O bir arşiv olarak 100 sene boyunca orada kalır. Allah bana nasip etsin. Böyle bir ekip toplayabileyim. İngilizce altısı koysunlar bütün videolara ki... 8 milyar insanın hidayetine talibiz. Bizim amacımız, gayemiz sefer düzenlemektir. Sonuç bizim elimizde olan bir şey değildir. Sonucu Allah'a bırakacağız. Biz de seferimizi yaptık. Allah sonuçta biz 10 beklerken, 100 beklerken bize 100 binler verdi bilmiyoruz. Yarın öbür gün milyonlar da verebilir, milyarlar da verebilir. Bizim tek bir amacımız var. Yürümek, hamle yapmak, davet etmek, tebliğ yapmak. Tesir Allah'tandır kardeşim. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. İngilizce konusunda yardım etmek isterdik de bizim İngilizce seviyesi Taksim'da iyi gibi. Havariyodan sonra gelmiyor. Gelmiyor. <gülüyor> Devamacağım ya. Aynen. Havariyodan sonra gelmiyor. Ama hocam Rabbim inşallah çok daha fazla kimseye ulaşmak nasip etsin. Sadaka hicari olarak kılsın hocam. Ben bunu çok Amin isterim. Biz de bu konuda yani, hizmete inşallah destek vermek nasip etsin. O zaman şu son soruyu da sorayım hocam. Son olarak hocam tavsiye bir Birkaç tavsiye almak istersek, nasihat almak istersek ne nasihatler? En çok verdiğim nasihiyatı veririm. Nereye gidersem, kimle konuşursam benden kim nasihat isterse en önce şunu söylerim. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bakın, dünya hayatının iyi olmasını, huzurlu bir yaşam istiyor musun? Sadıklarla beraber ol. Ahiret hayatının, kadir hayatının, mahşer hayatının, hesabın, kitabın ve cennetin içinde olmak istiyor musun? Bunların da rahat ve huzurlu olmasını istiyor musun? Sadıklarla beraber Allah boş söz etmez. Benden kork diyor önce. Önce diyor ki, iddakullah. Allah'tan korkun. Ve kunu ve sadıklarla beraber olun. Korkmanın, Allah'ın istediği bir hale gelebilmenin en önemli sebebi sadıklarla beraber olmaktır. Bütün kardeşlerime diyorum ki, etrafınızda sadih sadık sizden daha iyi insanları örnek alın ve onlarla muhabbet edin. Onlara yakın olun. Onlardan uzaklaşırsanız tabiat boşluk kabul etmez. Bu kalp ya kirle dolacak ya nurla dolacak. İkisinin arasında bir şey yok. Ya kir var ya nur var. Bir bardakta ya su olur ya hava olur. Ya sıvı bir şey olur ya da hava olur. Bir şeyi doldurursan diğeri gider. Bu hep böyle olmak zorunda. Sen bu kalbini sağlık, sadıkların salihlerin sözleriyle, kelimeleriyle, inancıyla, nuruyla doldurursan bu kalpten kir gitmek zorundadır. Kirle dolu olan çamur dolu bir bardağa temiz suyu dökersen 3-5 dakika sonra bardağın tamamen tertemiz olduğunu görürsün. Kalbin ne kadar kirli olursa olsun ümidini kesme Müslüman kardeşim. Muhakkak etrafında salih sadık birileri vardır. Yurt dışında yaşıyorsan, etrafında gayrimüslimler varsa sadıkların, salihlerin anlattığı bilgileri dinle, bunları izle. Salihleri sadıkları oku, kendini devamlı surette geliştirirsin. Hem manevi olarak gelişirsin, hem ilmi olarak, zeka seviyesi olarak gelişirsin. Kendi hayatını kurtarmak şöyle dursun, insanların da hayatını kurtarırsın. Benim bütün Müslüman kardeşlerime tavsiyem ve kunu mea Bu ayeti kerimeyi iyi okusunlar. 10 tane tefsirini okusunlar. Bu ayet en önemli ayetlerden bir tanesidir. Yani hocam Kur'an'dan 10 tane ayet söylemen gerekirse ne söylersin? Benim söyleyeceğim ikinci ya da 3. ayet bu ayet kerimedir. Muhakkak sadıklarla beraber olun. Allah razı olsun hocam. Hocam o zaman ben yavaş yavaş toparlayayım. Bir saatteyim. Işte, onu da fazla geçirmeyip hakkınıza da gelmeyelim Zaten arkadaşlarımla çok fazla hakkına girmiyorum. Zekası 2-3 saatte konuşuruz da Allah razı olsun kardeşim. İki tarafta da olmaz. Ee, hocam hakikaten vaktiniz yani derbiye rağmen, derbiye de rağmen, e, kırmayıp geldiniz Allah razı olsun. Ee, Fener inşallah, çöp önemli değil. İzlemesem de olur. Çöp Takım çöp yani. Ya, küm fevkin olmuş diyorlar da ben bilmiyorum tabii. <gülüyor> Allah razı olsun hocam. İnşallah biz her hafta böyle konuklar almaya devam edeceğiz. İlk gün böyle hoca ile başladık. Şimdi de seni devam ediyoruz. Zannice inşallah konuk almak nasip olsun. Siz bu konuda evet. eksi etmeyin hocam. Elbette ederim. Elbette ederim kardeşim. Çok güzel, çok güzel. Allah'ın tesirini attırsın. Daha geniş yüklülere hizmet yapabilmeyi sana da nasip etsin kardeşim. Ha, necmen inşallah hocam. Allah razı olsun. Tekrardan vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Rabbim emanet, emanet olun ederim. Aleyküm. hocam. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm kardeşim. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Tüm kardeşlerine katıldığı için ve sabreddikleri için çok teşekkürlerimizi de iletelim hocam. Ondan Allah etsinler razı olsun. inşallah yine gece gecenin sahibine emanet ederim hocam. Allah razı olsun kardeşim. Selamünaleyküm. Ayağım sağam ve r